Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Bu akşam kıpkırmızı bir Koyu Mavi'deyiz e, ve konuklarım var. Her zaman olmuyor ve... ...radyoda kayıt yapıyoruz... ...o da her zaman olmuyor... Ee, ...Sanat Deli Orman... ...ve e, Onur Yeniçeri bu akşam... ...bizlerle beraber... E, ...Sanat Deli Orman'ın... ...Aşk Kumbarası e, projesini... ...heyecanla takip ediyorum... ...birkaç kez e, canlı olarak... E, ...çeşitli mekanlarda... E, ...dinleme ve izleme fırsatım da oldu... ...albümü zaten çok seviyorum... ...çıktığından beri dinliyorum... E, ...bu akşam da... ...hep birlikte... E, ...radyodayız. Aslında önceden kaydediyoruz ama... ...siz bu akşam burada radyoda olduğumuzu... farz edin. Hoş geldin Sanat. Merhabalar Gülçin Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Onun merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Çok sevindim burada olduğumuza. E, aşk kumbarasını ben çok iyi biliyorum ama... E, ...istersen e, anlatabilir misin? E, hemen... E, ...çok kısa özet geçeyim. E, aşk kumbarası aslında... E, bir ...şarkımın adı... E, Hayatımızda e, bizim yani daha önceki yaşayanların daha doğrusu bu dünyada birikimleri üzerine dünyaya geliyoruz ve aslında onların mirasını kalbimizde ruhumuzda bedenimizde yaşıyoruz. Sonra bir başka insanlarla tanışıp onları seviyoruz ve bu birikimler birbiriyle paylaşıldı. Böyle bir bir hayal kurmuştum ve bir, bir kumbara hayal etmiştim soyut bir kumbara. E, onun içinde bunları biriktiriyorduk birlikte. E, şarkı böyleydi. Derken albümün adı oldu. Derken dedim ki ya 50 tane beste Var. ben bunları nasıl kaydettim? <gülüyor> ondan sonra bir kumbara da bari toplayayım hakikaten bunları dedim bir tane kırmızı kalp kutu buldum onun içinde böyle şarkıların atlarını yazıp kağıtlara küçük küçük katlayıp koydum ve konserlere gelen sevgili seyircilerimize bunları kura olarak çektirmeye başladım içinde çikolatalar kitap ayraçları falan da oluyor bir de kağıtlar oluyor o işte seçtiğiniz kağıt sizin o günkü Kader şarkınız oluyor. Ben de size o şarkının hikayesini anlatıp şarkıyı e, sevgili Onur Yeniçeri ile birlikte gitarda e, seslendiriyoruz. E, bir yıldır özellikle bu formatta Aşk Umbarası projesi devam ediyor. Fakat bu akşam 14 Şubat'ta e, çok çok arzu ettiğim bir şey gerçekleşiyor. E, bu sefer e, Apaçık Radyo'nun Aşk Umbarası'nı açıyoruz. Yani... Kumbarayı buraya getirdim kat kat gezdik birlikte Gülçin Hanım'la birlikte ve Apaçık Radyo'nun emektarları dostlarımız bu kutudan bu sefer şarkılar seçtiler. Program içinde de hem o şarkıları anons edeceğiz hikayeleriyle paylaşıp aynı zamanda aslında çoğunu da canlı olarak sizlere seslendireceğiz. Ben de çok sevinçliyim. E, kuralları çekmeye, daha doğrusu aşk kumbarasından niyetlerimizi çekmeye e, kimden başlamıştık? E, aslında biz e, şimdi radyonun fiziki, mimari yapısında bir düşünelim. Aşağı kattayız bizim kayıt stüdyolarımız. İlk e, canlı yayın stüdyosunun kapısını tıklattık. Orada Andrei Griciu'yu bulduk. Öncelikle radyomuzdan Andre Grich'in seçtiği parçayı çalmak istiyoruz, seslendirmek istiyoruz. Adı Bulutlarla Bir Anne Çocuk parçası kendisi. Çok uzaklarda olsak da annemizle olan o derin güzel bağımızı anlatmaya çalıştığım bir beste. Andre'e ve annesine ve tüm anne çocuklara gelsin. <Gülüyor> Dünarlar bizimle Hadi seçsene kendine bir tane ve bak Cebinde hayallerin Katlanmış buruşmuş biraz da unutulmuş Hadi seç ve aç oku Atma çöpe dün gibi olur yarın Akar gider bir su gibi larla sen tersine yürüsen de gölgen düşer hep geriye, geriye Aa, Bak nasıl da pamuk pamuk masumlar şimdi fırtına geçince Süzülürler keyifler Yerinde ve sen O koşan Gölgelerin Altında otur Ve beni hatırla İsmimi Rüzgara fısılda Renk renk Kalemlerin olsun Çiz her Bir hayalini Kağıda Asla, büyüme ve büyütme, üzülme, sitem etme, hep böyle kal, yanındayım, uzağa gitsem de. Etme, üzülme, sitem etme Hep böyle kal, yanındayım Uzağa gitsem de, uza gitsem de Gitsem de, gitsem de Kutlarlayı dinledik. Ee, Sanat Deli Orman seslendirdi kendi şarkısını ve e, Onur Yeniçeri de radyonun stüdyolarında eşlik etti. Evet. <gülüyor> evet. E, e, Onur'u bu arada e, bu sefer gerçekten konuk alabildiğimiz evet. için çok mutluyuz. <gülüyor> evet e, bu sefer bütün teknikler detayı hazırlıklı ayarladık. Hazırlıklı geldik. Evet hazırlıklı geldik. Onurcuğum seni e, tanımak çok isteriz. Ben zaten tanıyorum seni tanıdığım için de çok mutluyum. Ama e, dinleyicilerimiz de bir seninle tanışsın çok isteriz. Ee, yani kendimi tanıtmayı çok sevmiyorum. Nereden başlayacağım da bilmiyorum ama uzun yıllardır müziğe gönül vermiş bir insanım. Ee, yani başka işlerde de çalıştım. Aslında İstanbul Teknik Şehir Bölge Planlama mezunuyum. Ee, ama U dönüşünü, U dönüşü yapmayı başarabildim diye düşünüyorum. Birkaç sene önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde Caz Yüksek lisansı yaptım. ve Dolayısıyla artık daha profesyonel bir şekilde daha bilerek, biraz daha amatör Şeyden çıkıp biraz daha profesyonel bir şekilde müzikle ilgilenmeye çalışıyorum. U dönüşünü kaç yaşında yaptığını da bizimle paylaşmak Aa, ister misin? Canlı diyorum çünkü. 30'lu yaşlarının ortasında. Hı hı. Ya bayağı geç bir. <gülüyor> i̇şte geç olmadığının kanıtısan evet, diye hiçbir düşünüyorum. Hiçbir şey geç değildir diyebilirim. Evet. Kesinlikle. Çünkü hayatın yaşanmışlıkları, o tecrübeleriyle bir de müzik birleşince valla tadından yenmiyor. Yani onur evet, böyle yani, dokunulmaz. Beslenmek mu? için Pek çok kaynak var aslında Sadece müzik değil Pek çok yoldan geçip e, Farklı şeylerden beslenmek güzel bir şey Evet kesinlikle Ve Aşk Umbarası'nın aslında e, Pişmesinde e, Onur'a ne kadar müteşekkirsem e, Bilmiyorsunuz ama Aslında Gülçin Hanım'a da çok müteşekkirim Bu projenin Gerçekten bu şekilde doğmasının Müsebbibidir ama ne kadar güzel <gülüyor> çünkü bu parçaların çoğunu ben Gülçin Hanım'ın Gülçin Hanım'dan aldığım piyanoda yazıyorum efendim <gülüyor> yoksa benim bir tane böyle adi böyle berbat bir plastik orgum vardı ya yani onunla debelenip duruyordum ne zaman ki e, o oh, çok güzel e, kaliteli Elektronik piyano geldi şöyle tuşesi hammer action yani sesleri duymaya müziği al gerçekten hani kafamda canlanan şeyin e, nasıl şekilleneceğini gerçekten duymaya başladım. E, ve o şekilde de e, aslında proje gerçek anlamda harekete geçti ben e, size de buradan çok teşekkür ediyorum. E kızım Esin iyi ki piyanoyu bırakmış diyelim o zaman. <gülüyor> evet ben kaptım piyanoyu. E, bu şahane besteleri vesile olması beni çok ziyadesiyle memnun etti doğrusu. Evet o maili hiç unutmayacağım. Piyano diye bir mail gelmişti. Bir piyano var e, ben bunu satmak istiyorum ama <gülüyor> diye, e, şey diye böyle anında böyle pandemiydi galiba pandemiydi, Pandeminin evet. bağrındayım da. Evet, i̇lk buluşmamızı bir kafede yapmıştık böyle telefonlarımızı filan kolonya alarak <gülüyor> ellerimizi filan tertemiz yaparak. <gülüyor> evet evet. Gerçekten ama ne kadar işte o zor zamanları belki hepimizin hayatında ne yapmak istediğimize dair değil mi böyle düşünmek için bol vakit verdi. Ee, o düşünme sürecinde Gülşen Hanım bana bir de piyano verince ben ne yapacağımı daha hızlı çözdüm. Çok, çok teşekkür çok, ederim. Ben de çok seviniyorum böyle güzel bir şeye vesile olduğumuz Hı -hı. için. Anne kız <gülüyor> e, bu güzel albüm doğdu e, yayınlandı ikinci bölümü de hatta değil mi yakın zamanda EP evet EP bu, bu akşam çıktı. şimdi e, kağıttan şarkı seçen dostlarımızın bazılarının parçalarını e, canlı değil o EP'den e, hatta sizlere çalıyor olacağız onu da belirteceğiz ayrıca e, ama şimdi isterseniz ikinci bir e, e, parçamız var. Onun anonsunu ben izninizle bir yapmak isterim. Buyurunuz. Evet şimdi e, Aşk Kumbarası projesine adını veren o projeyi doğuran şarkıyı Aşk Kumbarasını kim çekti bilin bakalım. Vallahi çok yakışır yaraşır şekilde e, yayın koordinatörümüz Didem Genç Türkçek'ti, e, aşk umbarası aslında sözleriyle kendisine hayli bir açıklıyor ama e, sevgili Dideme'ye çıkan bu parça aslında çok çok çok çok çok yüzyılların birikimi üzerine bu dünyaya geldiğimizde sevdiğimiz bir insanı bulduğumuzda tüm o dünyanın anılarıyla birlikte o insanı nasıl sevdiğimizi anlatıyor, anlatmaya çalışıyor. E çünkü her sevginin içinde bu yüzlerce binlerce yılın mirası var. Didem Genç Türk'te çok senelerdir binlerce program herhalde burada koordine etti. O yüzden çok da hoş yakışır oldu. Şimdi eee aşk seslendireceğiz efendim. yıktılar bize ders olsun diye ne depremler tufanlar ne mükerrer hatalar kurdular bu dünyayı biz sevişelim diye yüzlerce mucize biriktirdim sana seç içinden birin Simo olsun diye sayısız ilk bahar biriktirdim sana sonbahardan bahardan korkmadan birlikte yaşlar alıp bu Hiç içinden birini bizim olsun diye Sayısız ilkbahar biriktirdim sana Sonbahardan korkmadan birlikte yaşlanalım Aşk Kumbarası albümüyle aynı ismi taşıyan albümün belki de sebebi olan e, şarkıyı dinledik. E, Didem Gençtürk seçmişti. E, kumbaramızdan kısmetine o şarkı çıkmıştı. Evet, evet. Şimdi e, ilk sen Mavi Tuna'nın seçtiği bir parça var. E, bunu biz e, Sisters Music Chain e, desteğiyle ve... Ayrın Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Aydın'ın düzenlediği Aydın Akustik Projesi kapsamında e, kaydettik. Video olarak sonra da bir EP'ye dönüştürdük. E, ve sanata ve müzisyenlere destekler için de onlara çok teşekkür ediyoruz. E, oradan bir parça kitap e, beste. E, i̇lk sen cim, e, sana çıkan e, bu parça şöyle bir şey. E, bir insanı bir kitaba benzetip sevebiliriz. Ama aslında o kitabı yazan bizizdir. Bu parça sana gelsin. Sen hiç bir kitaba aşık oldun mu? Yaprakları çevirir gibi çevirdi mi gök beni? Geceler saatler içinde yok oldu mu? Merak ettin mi ötesine neydi ama gelmesin sonu açıldık açıldık kerameti sözleri belki de bir yolu varsa bana gösterse ata sözü gibi. Oldun mu? Ama sahiden deliler gibi dünyayı yakar gibi yeniden yeniden yeniden Yeniden yeniden yeniden yeniden Yeniden yeniden yeniden yeniden Yeniden yeniden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 Taş Kumbarası'nın devamı niteliğinde e, yeni çıkan e, EP'den e, kitap isimli şarkısını dinledik. E, Sanat Deli Orman ve e, Onur Yeniçeri'nin kaydettiği bir şarkıydı. Hı hı. E, şimdi yine sırada zannediyorum e, bu kumbaradan... E, Niyet çekme sırasına göre Nazlı Zaman'ın seçtiği bir evet. şarkı var. Yani ikinci kata çıktık radyoda. Şimdi mimari açıklamaları devam edelim. Merdivenlerden tırmandık. ikinci kat ofisimize çıktık. Oradaki e, işte Didem'le başladık. Yayın koordinatörümüz. Sonra ilk sen çekti. E, Nazlı vardı orada. E, Nazlı da sorsaları çekti. Sorsalar... Bunu konserde açıklamak kolay oluyor da dur bakayım becerebilecek miyim şimdi? Yani e, şöyle diyelim, bir aşk hikayesi her zaman da güzel sonuçlanmayabilir. Bazen çok çok acı çekebiliriz. E, bazen öğrendiğimiz dersi tarif edecek kelimeleri bile bulamayabiliriz ya da e, ne diyeceğimizi bilemeyiz. Ama e, bize rehberlik edebilecek bir Canlı türü keşfettim İstanbul'un hırçın özgür martıları onlara, onlara sorabiliriz ne yapacağımızı ve onların yolundan gidebiliriz belki böyle bir anda belki de bir yıkılmış iskelenin orada sabah vakti dururuz kırık bir sandalın yanında ve martıların çığlıklarını dinleyip gönlümüzün ferahladığını hissederiz. İşte sorsalar da böyle bir parça Nazlı'cığım Şimdi yine çıkan Aydın Akustik Live albümümüzden daha doğrusu EP'mizden size sorsaları dinleteceğiz Buyursunlar Bir sabah Nazlı Zaman'ın seçtiği Sorsalar isimli şarkıyı dinledik Martılar bize mesaj verdiler diyelim Bizim içimizi ferhalattılar Daha sonra Aşk Kumbarasından şarkılar seçmeye devam etti arkadaşlarımız Web editörümüz Batu Örçal Örümcek isimli şarkıyı seçti Yeni EP'dendi yine bu şarkı değil mi? Evet evet Batu için de gelen bu kader şarkısını şöyle açıklayayım. Aslında bu da böyle tasavvufla Osmanlı müziği biraz aslında dibinde sonradan böyle Hint müziği katmanları da olacak bir parça. Aslında kendi sözlerini açıklıyor diyebilirim. Biraz hayatta sebat etmekle ilgili örümceğin kutsallığı. Ama bir yandan da görünmezliğine ve karmaşıklığına özellikle hayatının karmaşıklığına e, gönderme yapan bir parça e, bu parça da Batu'ya gelsin buyursunlar. <gülüyor> Çeviri <Sessizlik> Örçalın seçtiği örümcek isimli şarkıyı dinledik. E, stüdyoda da kayıtlar e, yaptık açık radyo Apaçık Radyo stüdyosunda e, ve yukarıda dolaşırken Merve Can e, bizim aşk kumbaramızdan bazen isimli şarkıyı seçmişti. Bu şarkının hikayesi nasıldı acaba? Tabi hemen aktarayım. Evet akşamın en romantik parçası da radyomuzdan Merve Can'a çıktı Parçanın adı Bazen Mutluluk Bazen Gerçekten Çok Güzel Oluyor Hatta Bazen Olduğunda Daha Da Bir Tatlı Oluyor Buyursunlar Ne kadar kolay ne kadar zor olabilir Bu hayali tutmak istikrarımı Bossa bilir ama ben diyorum yine Bazen görüşsek ikimiz, bazen gülümsesek aynaya, bazen unutsak bazen de hatırlasak bir şeyleri. Bazen dolaşsak bir sahilde ya da Dinlensek bir gölgede Bazen bir şemsiye korusa Ya da küçük bir çatı Bazen dertleşsek seninle Bazen anlatsak hikayemizi Bazen inansak sonsuz aşka Masal olsa bile Bazen umut dolsa kalbimiz ya da tutuşsa ellerimiz Bazen hissetsem sırtımda huzurlu sıcaklığını Sabah güneşi gibi sessiz, yazı gecesi gibi büyüdüm Yıldızların konuştu bir koyda boynu bükük bir açın kollarında oysa düşlerimiz bazen kaybolsam gözlerinde ışıl ışıl çocuksun bazen sen mutlu olsak diyordum buna sen de var mısın ay ay ya lay lay, ra la la ra ra ra ra la la Dertleşsek seninle bazen anlatsak hikayemizi bazen inansak sonsuz aşka masal olsa bile bazen umut olsa kalbimiz ya da tutuşsa ellerimiz bazen hissetsem sırtımda huzurlu sıcaklığını sıcaklığı. Sabah güneşi gibi sessiz yazı gecesi gibi Büyülüp yıldızların konuştuğu bir koyda Boynu bükük bir ağacın kollarında Uyusa düşerim. Kaybolsam gözlerinde ışıl ışıl çocuksu bazen mutlu olsak diyordum buna sen de var mısın Adayara aşk kumbarası albümünde bulunan Bazen isimli şarkıyı stüdyoda yaptığımız kayıttan dinledik. E, Sanat Deli Orman ve Onur Yeniçeri birlikte seslendirdiler Apaçık Radyo stüdyolarında. E, yukarı katta üst katta gezinirken e, sevgili Buket Metin'le karşılaştık. E, o da bir şarkı seçti. Bir Dilek'di galiba değil mi seçtiği şarkı? Evet onu da kısaca aktarayım hemen. Evet e, şimdi e, bir parçamız var ki yine benim aşk kumbarası bestelerinden e, adı bir dilek bu parçada e, elimiz ayağımız yüreğimiz her şeyimiz sevgili e, buket metine geldi uzaklardan çok uzaklardan selam veren bir dilek belki de o kadar uzak değildir sevgili dilek ablacım diyorum ve bu parçayı sana gönderiyoruz, onurla birlikte. Tut ki en uzak düşün gerçek oldu. Kayıtsız sözler tek ses oldu. En doğru cümlelere doldu. Ve sen ilk kez sustun, bu sefer gözlerin konuştu. Zaten bundan gayrısı boştu Şaşılacak mucizeler çoktu. Çünkü. Yavaş yavaş açar gün, yavaş yavaş ışıldar Yavaş yavaş ısınır toprak, can verir hayata Eğer bunu gördüysen düşer ilk cemre kalbine Tut ki en yakın günün hep böyle olsun da da da da da da, ba ba da da da da da da da da da da da da da da da da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 Yavaş yavaş sarılır sarmaşık Yavaş yavaş kayalar ufalanır kumsallara Eğer bunu gördüysen düşer ilk çemre kalbine Tut ki en yakın günün hep böyle olsun İlek, Apaçık Radyo stüdyolarında Sanat Deli Orman ve e, Onur Yeniçeri birlikte kaydettiler ve dinledik. E, Buket Metin'in seçtiği şarkıydı Aşk Kumbarasından. Evet, e, bu arada e, bizi... E... Bu programın da dışında nerede canlı dinleyebilirsiniz? Nerede bulup kumbaradan e, şarkı seçebilirsiniz? Her ay e, Çengelköy'deki Müzelik Kafede e, konser gerçekleştiriyoruz. Ama çok yakın bir konserimiz var. Biraz emrivaki olacak belki ama hemen yarın akşam efendim e, Pera'da e, Menua Pera atlı e, aslı bir kitap kafe ve aynı zamanda harika bir e, sahnesi var orada olacağız e, uygun müsait olanları da bekleriz efendim onun dışında e, şöyle de bir güzel durum oldu aslında Gülçin Hanımla biz daha önce de ...bir program yapmıştık yüz ya, yüze. Evet, evet. e, BNL kapsamındaydı ve evet. yine, yine çekilişliydi değil mi? Evet, önce ben e, konuk oldum. Dünyanın cazına BNL evet. kapsamında, Barınan'da galiba. Evet. Orada da şarkılar seçmiştik. E, sonra da orada çalamadığımız ve seçtirdiğimiz halde yer veremediğimiz şarkılar olmuştu. Renkler Üzerineydi, Dünya'nın Renkleri e, diye bir isim vermiştik. Koyu Mavi'de de ikinci bölümünü e, hep birlikte yine o seçtiğimiz ve çalamadığımız ve içimizde kalan linklerden başka şarkılarda yine çalmıştık koyu mavide Karşılıklı gidip geldik. Valla ziyaret Bu <gülüyor> radyo içi dostluklar ayrı bir kıymetli oluyor. Onu e, kesinlikle itiraf etmeliyim. E, bambaşka paylaşımlar, baş, bambaşka anılar. E, i̇yi ki bu akşam da böyle güzel bir akşamda da sizinle birlikteyiz. E, Onur da ben de çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkürler. Ben de çok seviniyorum. E, Koyu Mavi'de çok fazla e, konuklu program fırsatı olmuyor. E, çok fazla stüdyoya da gelmiyorum Burada bu akşam 14 Şubat'ta yayınlanacak olan bu kaydı gerçekleştirmiş olmak beni çok çok mutlu etti Sanat Deli Orman ve Onur Yeniçeri Koyu Maviye çok güzel e, kıpkırmızı bir biraz yaramazlık attık içinde <gülüyor> mavi e, kıpkırmızı mor oldu galiba bu akşam evet evet o da o da başka çarşımlara doğru gidebilir <gülüyor> evet, doğru. <gülüyor> O zaman e, galiba bir e, kutuda son bir kağıt kalmıştı aşağı indik baktık e, sevgili Acar Reisli ile Selahattin Çolak oradaydılar bizim mikrofonları kurmaya çalışıyorlardı onun isterseniz ben bir açıklamasını yapayım. Efendim son parçamız iki kişi tarafından e, çekildi e, şu anda yayınımızı yöneten sevgili e, Selahattin Çolak ve sevgili dostumuz Acar Reisli tarafından. Adı Ayrılık Çeşmesi, tabii ki adını bildiğimiz Ayrılık Çeşmesi durağından alıyor. Birçok kişi şehre hatta oradan giriş yapıyor. Ama bu şarkıyı ben 2014'te ortalık çok karışmışken, bütün arkadaşlarım bu ülkeyi terk etmişken, ben ne yapıyorum, gidin mi, kalayım mı diye sorarken yazmıştım. Bu bir soru parçası, cevabı yok. Bir tren duyacaksınız, o tren sizi bakalım, Nereye götürecek bakalım Acar ile Selahattin'i nereye götürecek Buyursunlar efendim Kuşların bile Terk ettiği bu şehirde Yıkılmış evlerim, yıkılmış çocukluğum Deli akar bulutları, suları gibi Bense yürürüm tersine kör kaderimin Güneş ve ayın ters düştüğü bu şehirde basmaz kornalar çağırmaz simiçisi dilencisi bile susmuş dut yemiş gibi elimden kayar İstanbul bu miras kimin Karandık yolları aşıp gelmişim sana aşkımın oğlu Dadı tepenin yamacına Ayrılık çeşmesi söyle bana Nereye gider bu kız buradan sonra Senin yanmacına ayrılık çeşmesi söyle bana nereye gider bu kız buradan. ...Ayrılık Çeşmesi'ni dinledik. E, ayrılık Çeşmesi... E, ...Acar Reisli ve Selahattin Çolak'ın... E, ...seçtiği şarkıydı. E, son bir şarkı için... ...daha yerimiz e, kalıyor. E, evet ve çok ilginç bir şey oldu. Biraz önce... E, ...radyoya Zerhan Gökpınar... ...giriş yaptı. <gülüyor> Şöyle Zerhan Hanım... E, müze, ...müzelik kafedeki... ...bir konserime gelmişti bir akşam. Biliyorsunuz Zerhan Hanım'ın... ...klasik müzik aşkını ve... ...ne kadar kendini bu müzik türüne adadığını... E, kumbaradan gitti benim tek arabesk parçamı <gülüyor> çekmişti. Parçanın adı Zalim Bir Dünya. Fakat işin daha ilginci yanında birlikte geldi arkadaşının adı da Dünya idi. <gülüyor> Ve şimdi Zerran Hanım'a gelsin bu parça da o zaman kumbara çekilişine yetişemedi ama son olarak da Zalim Bir Dünya ile koyu maviye veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan Gülçin Hanım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de, Ar de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum Koyu Mavi'de hep birlikte olduğumuza ve dünyaya sevgi mesajları yolladığımıza <gülüyor> çok memnun oluyorum. Bu zalim dünyaya da böyle sevgi dolu bir Bunda mesaj Bunda da böyle gelir. evet atacağız böyle söylene söylene içimizdeki eleme kederi atarak programı bitirelim <gülüyor> efendim. Haftaya buluşmak üzere herkese iyi akşamlar. nakşetmiş bin bir rüya garip garip bir yolda kaybolup gitmiş sonunda dili berler dimet tüketmiş verler ezber bilemiş saadeti çok görmüş hep bize zalim Yatmaz ki birkaç kuruşa Ağır ağır yansan da can verip gitsem bu yolda Karnın doysa kalbin kararır Güneş açsa yaprak sararır Adaleti buymuş ki söz verip susmuş Kaldıysa dört duvarlık birkaç hatıra Müsibetin ayrından öğrenip geçsen ne fayda Hainler vicdan direttir, sonsuz hatalar silinir Son sözü söyletmez ezbere dönmez satmaz birkaç kuruşa son sözü söyletme.